Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel 94.9 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği programımızı başlıyoruz. Bu sefer zamanında ve aksamadan e, ...ustalaşmış bir e, yayıncı olarak programımıza başlıyoruz. Evet, merhaba. Bugün ne konuşacağız? E, adliyeden geliyorum. E, adliyede bir basın açıklaması yapıldı. Bu e, Cumhuriyet davasında yargılanıp <gülüyor> beş yılın altında mahkumiyet kararı alan ve istinapın ...ret kararından dolayı da haklarındaki mahkumiyet kararı kesinleşen bir grup gazeteci ve avukat arkadaşımız. Ee, şu an e, kapatılmış bir vaziyette Kandıra cezaevinde hükümlerini infaz ediyorlar. Ee, biz geçen hafta sizinle bu konuyu konuşurken meğer arkadaşlarımız Kandıra'ya e, gitmiş teslim olmak üzere imişler. Evet biliyordum ama yani ben, e, son ana kadar. Bana söylemediniz çünkü biz biliyorsunuz mahkemeden infazın geri bırakılması isteminde <gülüyor> bulunmuştuk. Şöyle düşünüyordum ben mahkemenin bu konuda karar vermesini bekler kararı görür. Red kararı ise sonra arkadaşlar bavullarını alırlar giderler diye bekliyordum. Benim için sürpriz oldu çöktüm. Ee, programdan önce bir arkadaşım aramıştı. Niye acele ediyorsun ki? Daha mahkemeye başvurduk. İyimizler ol falan dedim kendisine. <gülüyor> Meyro biliyormuş gittiklerini. Ee, çıkıp da haberi öğrenince gerçekten çok üzüldüm. Şu an arkadaşlarımız içerideler. Daha vasit ayinleri de yapılmadığı için görüşme hakları sınırlı. da yanacak diye de gidip ziyaret de etmiyoruz. Prosedürel o zamanın işlemesini bekliyoruz. Ee, durum geçen bu. hafta niçin ben onların koca gittiğini ve Kandıra'ya cezaevinde kalmak için savcılığa müracaat ettiklerini bildiğim halde bir şey <gülüyor> söylemedim. <gülüyor> Çünkü bu infazla ilgili ceza hakimleri kanunundan kaynaklanan <gülüyor> ve ceza infaz kanunundan kaynaklanan ee, ...bir tartışmalı durum vardı ve bu konuda sizin de imzanızla birlikte e, yapılan başvuru vardı. Neydi o? İnfazın durdurulması... Yani eski ceza muhakimleri kanununun 402. maddesi şimdiki e, ceza infaz kanununun da e, 98. maddesi. Ha, 90, evet, şimdiki. Lehte, evet. Lehte. Evet. Eee olan uygulanıyor diyor. Evet. Bir bir de yani şöyle e, verilmiş ve kesinleşmiş cezanın Hı. çektirilmesi konusunda evet. bir tereddüt hasıl olursa Evet. Bu halde infaz durdurulur diyor. Yani infazın ertelenmesi Gül dediğimiz demektir. müesseseden başka bir şey ama ona benzer bir şey durdurulur diyor. Peki burada cezanın infazında tereddüt edilirsenin nedenleri neydi? Belki bunu söylemek lazım. Bir kere işte beş yıldan az ceza verilen kişilerle ilgili... E, temiz yolunun kapalı Olması konusunda e, Farklı bir e, duruma ilişkin anayasa mahkemesi kararının iptal kararı vardı Birincisi bu İkincisi Aynı suçtan hı hı. Aynı eylemlerle e, Aynı, ceza, davada, aynı, aynı davada Aynı delillerle Aynı eylemlerle cezalandırılan Kişiler hı. hakkında işte 5 yıldan ceza, fazla ceza verilenlerle 5 yıldan az ceza verilenler arasında eğer e, daha azsa hükmün infazına istinafın karar üzerine hükmün infazına başlanılacağına ilişkin 5 e, yıldan daha fazla ağır bir ceza verildiyse bunların da e, temiz e, kanun yolu tükeninceye kadar infazlarının Yapılamayacağı yani karar kesinleşmemiş sayılacağı için yapılamayacağına ilişkin somut durum. Buna ilişkin hı hı. bu e, ceza muhakemesi kanunundaki temiz edilebilen e, cezalar, e, istinafa giden e, kararlar ve bunların koşulları ile ilgili düzenleme konusunda bu ceza mahkemeleri kanununun mimarlarından olan Adem Sözer'le burada da bir programda konuşmuştuk. Yine İzzet Özgenc'in açıklamaları vardı. Bu, bu da bir hata var e, diye. Bu hata düzeltilmelidir diye. Adalet Bakanı'nın bu Kanunu konuda... Kanunu yazarken öngörmedikleri bir hata demek ki. Çünkü e, kanunlar e, yani izleyicilerimize belki şöyle açıklayabiliriz. E, objektif kurallardır. Her ayrıntıyı bazen düzenleyemeyebilirler. Bu düzenleme e, düzenleyemedikleri konuda e, zaman içinde yeni bir norm düzenlemesi kanuni düzenleme yapılabildiği gibi bazı hallerde de e, yargı bunu kendi iştahatlarıyla yani kendini bir anlamda kanun koyucu yerine koyarak bu e, boşluğu doldurabilir. Şimdi zaten burada tartışma yani bu. Cumhuriyet Gazetesi'nden beş yıldan daha az ceza alanlar ile beş yıldan daha fazla ceza alanların hükümlerinin kesinleşmesi konusundaki bu düzenleme hı hı. tam da böyle bir objektif düzenlemede öngörülemeyen veya o anda düşünülemeyen bir konuya ilişkindi. Ve hem bu kanunun hazırlayıcısı olan e, akademisyenler, hem Adalet Bakanı, istinafta bir takım aksaklıklar var bu düzeltilmelidir diye açıklamada bulunmuştu. Hem de e, yine Yargıtay 18. Ceza Dairesi eski başkanlarından e, bir yüksek da dedi ki burada tam, tam da, Ak'tan. evet Hamdi Yavar Ak'tan tam da burada bu infaz durdurulmalıdır. <gülüyor> durdurulmalıdır demişti. Bu nedenle e, bunun infazında tereddüt etmeye gerektirecek çok somut nedenler vardı. Evet. Ve bu nedenle biz başvurduk ama 27. ağır ceza bu istemi infazın durdurulması konusundaki düzenlemeyi yapan ceza güvenlik ve infaz kanunun 98. maddesinde bir yasal Değişiklik yapılmadığı için kabul etmeyip reddetmiş. Evet. Oysa o gün geçen programda ben son anda hı hı. bu konuda 27 ağır cezaya başvuruda bulunduğumuz için bir karar çıkabilir. İnfaz durabilir hı hı. ve arkadaşlarımız yani koca eline giden arkadaşlarımız cezaevine girmeyebilir diye. <gülüyor> İçinizden umut ediyordunuz Umut ediyordum ve radyoda da bunu söylememiştim Şimdi burada şöyle bir e, hukuki bakımdan e, problem olduğunu e, izleyicilerimize bir kere daha söyleyelim e, Dedik ki Cumhuriyet Gazetesi'nin e, yargılanan sanıklarından bir kısmıyla ilgili 5 yıldan az cezalar verildi Türk Ceza Kanunu 227. maddesi yani terör örgütü üyesi olmamakla beraber terör örgütünü bilerek ve isteyerek yardım etme suçlamasıyla hükümler kuruldu. Beş yıldan az e, aleyhlerinde hüküm kurulanlar var. Bir de beş yıldan fazla hüküm kurulanlar var. Şimdi beş yıldan fazla hüküm kurulanlar biraz evvel de söylediğim gibi tekrar olacak ama e, temize gidilecek istinaf. Bunları e, istinaf talebini reddettiği için. Daha yola e, çıkmamış ama dosya. E, evet. E, temize, temize gidecek. Hı -hı. Ama beş yıldan az olanlarla ilgili istinaf istinaf talebini reddettiği Hı -hı. için karar kesinleştiğinden infaza başlayacak. Evet. Oysa Hı -hı. yarın yargıtayı evet. beş yıldan fazla alan kişilerin cezalarını aynı eylem Aynı suç maddesi diye bozar ise ki temizden bunun ne kadar sürede sonuçlanacağı belli değil ama büyük bir olasılıkla şu anda cezaevine giren beş yıldan az aldıkları cezalar nedeniyle cezaevine giren kişilerin infazı tamamlandıktan sonra çıkacak bu karar büyük bir olasılıkla. E Tabii Nazlı Olacakların davası bir yıl önce Yargıt'e gittiği halde hala... Evet. ...inceleme yapılmadı sadece... Evet. E, ...Yargıtay nezdindeki... ...savcılık tebliğ ...vasıflandırma değiştirilmesi... ...yönünde bir görüş bildirdi ama... ...henüz daire gerekli incelemeyi... E, ...bitirmedi dolayısıyla... ...aynı hızla ve onlar... E, ...tutuklular burada ise... ...hükümlülük söz konusu farklı statüler... ...aynı hızla giderse... ...epey bekleyecek gibi görünüyor... E, ...şimdi orada... ...tuhaflık neredeydi? Hemen son noktayı koyayım... ...devam hı. edelim. Hı hı. Çünkü... da bu karar... ...bozulursa, hı hı. ceza mahkeme... ...usulü kanunu 306 değil ben mi? Ben de tam onu söylemenizi isirham edecektim. Nedir 306? 306. maddeye temiz göre... Da, evet. yolunda geçerli siz, olan bir siz... madde. Şunu söylüyor... ...Yargıtay temiz incelemesi yaptığında... ...önceki... E, ...mahkumiyet kararını bozar ise... ...bu bozmadan... Ee, temiz yoluna başvuramayan aynı davanın diğer sanıkları hükümlüleri de e, olumlu evet. etkilenir diyor bu temizin evet. olumlu etkisi buna buna ne diyoruz <gülüyor> sanıklar arasında veyahut da failler arasında Hı -hı. yargıtay kararının sirayet, sirayet etme, etmesi olumlu etkisi evet. ya da evet. daha Türkçe tabirle dolayısıyla e, İzzet Beyler Adem Beyler kanunu e, zaten eski kanunda da buna benzer bir hüküm vardı ee, yeni kanunu yenilerken 306. maddeyi almışlar. Yani Yargıtay'ın bozma e, ilamının Yargıtay'a gidemeyen diğer e, sanıklar hükümlüler hakkındaki etkisinin olumlu olacağını öngörmüşler ama bu arada e, sınıfın onadığı mahkumiyet hükmünün infazı ile ilgili erteleme sebebi olarak bir açık düzenleme kanuna koymamışlar. İşte bununla ilgili Adem Bey kişisel fikrini söylemişti konumuz olduğunda. İzzet Bey de Twitter'dan sanırım görüşlerini açıklamış. açıklamış. Bu arada ne bu arada o sizde var zaten. Evet bu arada evet. E, yine e, geçtiğimiz hafta Adem Bey veya e, hafta sonu mu cumartesi günü mü e, Kayseri Barosunu Kayseri Barosu'nda bir toplantı, toplantı yapılmış. Yapılıyor. Ve evet. bu toplantıda akademisyenler var. Hatta İstanbul İstinaf Mahkemesi'nden ceza dairelerinden hakimlerinden de sanıyorum konuşmacılar ve tartışmacılar varmış ve bu konu çok güncel ve de çok pratik hı hı. Örnek, olarak örnek, bir örnek. olduğu için tartışılmış ve orada e, İzzet Bey de e, Twitter'da paylaştığı görüşlerini e, orada da söylemiş ve demiş ki e, yani e, 306. maddeye göre yargıtay lehte bir bozma kararı verirse hı hı. bu konuda daha az ceza alıp kararları kesinleşen istinafta kesinleşen kişilerin mağdur olacağını söylemiş ve yine infaz kanunu yürürlük kanunun 10. maddesinden de bahsederek, ee, bahsederek e, infaz bu... kanunu 98'den sizin dediğiniz gibi bahsederek kıyasen uygulanır demiş Evet. infazın ertelenmesine karar vermesi adaletin bir gereğidir ama tabii bu bir hocanın görüşü evet. kanunda e, infaz hakimini <gülüyor> ya da e, kararı veren e, ağır ceza mahkemesini ya da bu kararı e, isnafının reddine karar veren dolayısıyla fiilen onanması mahkumiyet kararının onanmasına Yola açan, isnaf mahkemesinin bu konuda e, karar vermesini kesin olarak zorunlu hale getiren, görev haline getiren bir norm yok. Hoca görüşü diyor ki, adalet bozuldu, yarın öbür günü yargıtay bozar ise o zaman bu insanlar haksız yere e, ya da peşin peşin e, yatmış olacaklar. E, halbuki içeride olmasalardı, yargıtay bozsaydı ki bozma ihtimali teorik olarak... Çok yüksek eğer Türkiye'de hukuk devleti varsa ve hukukun kurallarına uyulacaksa sadece düşünce açıklayan ya da basın siyasi suçu. iktidarı eleştiren ve basın kanununa göre dört aylık hak düşümü süresi içinde dava açılması söz konusu olmayan e, yazılardan, Yazı haberlerden, e, düşünce açıklamalarından dolayı ifade özgürlüğü kapsamında görmeyip bunu örgüte yardım olarak değerlendiren bir mahkeme hükmü var karşımızda ve Keşke zamanımız olsa da gerekçesini e, dinleyicilerimize paylaşsak ama isteyen internete girip kararın gerekçesini nasıl yazıldığını, nasıl bir akıl yürütüldüğünü görebilir. E, toplum adına verilir Türkiye'de hükümler. E, toplum adına verilen bu mahkumiyet hükmü gerçekten ortak aklı, e, ortak vicdanı e, karşılıyor mu? Bunun da ayrıca tabii ki. Eleştiriyi açık olması lazım ve demokrasilerde bu eleştiriye de tahammül edilmesi lazım. Dolayısıyla 306. madde sadece bir olasılıktan bahsediyor. Nedir o olasılık? Yargıtay'ın isnafın verdiği kararı bozması dosyanın tekrar ilk derece mahkemesine... ...dönmesi söz konusu olacak... ...yeniden yargılama yapılacak... ...öyle mi yargıtay bozarsa... Evet. ...o zaman yeniden yargılanması... ...olasılık düzeyinde olan birileri için... ...bu kesinleşen hüküm... ...uygulanmamalı deniyor... ...ama... Sadece görüş olarak söyleniyor. Vicdani nedenlerle, hukuk felsefesinde aslında bunlar tartışılıyor tabii ki. Yani dayanılmaz derecede Radbruch formülüdür bu. Hukuka aykırılık büyük bir e, düzeyde ise hiç kimsenin kabul edemeyeceği bir hal almışsa... ...o zaman yargıç kanuna değil e, doğal hukukun kurallarına, adalet idesine... ...uygun davranır diyor ama... ...burada öyle bir şey de söz konusu değil... ...burada... Yalnız, ...yargıçların verdiği bir mahkumiyet kararı var... Yalnız, ...hukuka aykırı ...yalnız şöyle bir şey bir söyleyeyim var. mi... ...şimdi 27 ağır cezanın... ...bu infazın durdurulması... ...talebimize ilişkin... Hı hı. ...eski CMK 402... Hı hı. ...yeni ceza infaz kanunu 98... E hı hı. göre yaptığımız... ...talebin reddine ilişkin gerekçesinde... ...kısaca şöyle diyor... Hı. Dosya üzerinden yapılan incelemede mahkememizce sanıklar hakkında verilen hükmün kesinleşmesi sonrası... Hı hı. ...5275 sayılı yasanın yani ceza infaz yasasının 98. maddesi... ...kısaca söylüyorum ceza infaz tamam, yasası tabii. diye daha uzun... ...98. maddesi göz önünde bulundurulduğunda sanıklar lehine kanuni bir değişiklik bulunmaması sanıklar hakkında verilen cezanın infazında duraksama olmadığı anlaşıldığından diyor. Şimdi biraz evvel sizin de söylediğiniz gibi kanunda bir değişiklik yok. Yani bu nedenle de 98'de değişiklik yok diyerek 27 ağır ceza bu talebi reddetmiş. Ancak zaten Eski CMK 402. maddesi ve bu ceza infaz kanunun 98. maddesi olmasaydı hı hı. bu konuda bir tereddüt yoktu zaten. Yani hı hı. ceza kesinleşmiş infaz olacaktı. Hı hı. Ama bu maddeler tam da böyle bir durum için... Yani cezanın infaz edilmesi halinde adaletsiz bir durum doğabileceği için tereddüt, tereddüt doğuruyor ve bu konuda bakın bu konuda e, burada bir tereddüt üç, var diyebiliriz. Tabi tabi 306. madde özellikle hı hı. Hı hı. bu tereddütü pekiştiren yani kesinleşmiş bir hükmün infazının tartışmasız olması genel durumunu çevre hükümlerle e, tartışılır hale getiren koşullar var. Hem 306. madde hem de hakikaten e, bu fiili yaşadığımız durum bunu gösteriyor. Ve tabi bunu pekiştiren akademisyenlerin düşünceleri bunu pekiştiren e, işte Adalet Bakanlığı düşüncesi, Yargıtay hakimlerinin görüşleri, Yargıtay Başkanı'nın da burada bir problem olduğunu söyleyen açıklaması bu tereddüdü artırıyor. Peki zaten Yargıtay diğer hükmü bize göre yanlış bir şekilde bize göre hukuk koşullarına uymayan bir şekilde e, onarsa ne olacak? Eee hem o yeni kesinleşen e, sanıklarla ilgili cezalar hem de bu beş yıldan az şu anda cezaevine konulan sanıklar ve hükümlüler yani artık hükümlerle ilgili ceza zaten infaz edilecek ortadan kalkmıyor. Tabii ki. Sadece durma. Durmada ne için? Bu yasal düzenlemelerle bir tereddüt ortaya somut olarak çıktığı evet. için. Haksız bir cezanın peşin peşin infaz edilmemesi için. Çünkü yüksek bir olasılık ve beklenti var. E, yargıtayın bu kararları hukuka akır bulup bozacağı yönünde. Niye eski yargıta uygulamaları ve e, kanunlarda... ...yapılan e, değişiklikler ve Anayasa e, Mahkemesi ve İnsan Hakları Mahkemesi'nin ifade özgürlüğünü güvence altına alan... E, ...üst üste istikrarlı bir şekilde verdiği e, ihlal kararları dikkate alındığında e, Yargıtay'ın bu kararlara uymasını bekliyoruz. Neden? Çünkü bireysel başvuru yolunda e, üretilen iştahatlar sadece bireysel başvurucu hakkında sonuç doğurmuyor. Objektif bir etkisi de var bu kararların... Aynı durumda benzer durumda olan diğer kişilerin de bu iştahatlarla üretilen standartların sağladığı güvencelerden yararlanması lazım. Yani Onun yargıtayın bunlara emsal dikkatli alması diyor. lazım. Biz de diyoruz ki eğer Türkiye bir hukuk devletiyse ve yargıtay bu iştahatlara uyacaksa ki uyması gerekir. O zaman bu kararların bozulması gerekir. Bozulacağı hukuken belli olan bir mahkumiyet kararının birileri için infaz edilmesi, birileri için daha e, muallakta olması, daha denetleme aşamasında olması bir tereddüt oluşturur. Yani beklentimiz hukuku uygun. Sadece işte mahkemelerden böyle bir cüretkarlığı beklemek durumunda kalıyoruz kanunda açık hüküm, hüküm olmayınca. Mahkeme o cüretkarlığı göstermiyor. Ee, Peki isnafa başlamayı düşünüyor musunuz? Çünkü bu kararın... E, denetlenmesiyle ilgili istemi reddetti isnaf ve gerekçesi de Hiç yeterli değildi Geçen hafta dinleyicilerimizle paylaşmıştık Açıklayıcı ikna edici değildi e, Mahkemesi bunu reddetti e, Ama e, Mahkemeye de fiilen yeni geliyor herhalde İstinaf daha yeni yola çıkarmış keşke geçen hafta istinafa başvurusaydık. aslında bir de istinafa başvurmakta yarar görmüyor musunuz? Evet bu bir, bir sanıyorum arkadaşlar hazırlık yapıyorlar. Evet bu yapılacak yani bu, bu istinafa da bu başvuru yapılacak ee, dileyelim ki belki daha güvenli e, davranabilirler e, bir sınav hakimleri ki, mahkeme oldukları çünkü için. Çünkü bu şey hafta sonu sanıyorum e, Kayseri Barosu'nun düzenlediği toplantıda e, i̇stinaf hakimlerinin de görüşleri burada bir e, yasal normatif bir eksikliğin olduğu ve bunun adaletsiz sonuçlar. Yaratabileceği yönünde. Tabii genel bir değerlendirme bu. Bu davada evet. ne yapacak? Ama özel değil, ama genel evet. bir hukuki ama, değerlendirme bilimsel ortamda evet, yapmışlar. Evet, evet. Ama özel olarak da bu şeyin usulî konunun bu unsurlarda yani esası değil tabii. Evet teröditi kabul etmişler. Evet teröditi kabul etmişler ve bu bu konu konuşulmuş. Yani Cumhuriyet davasında ortaya çıkan <gülüyor> bu fiili durum Konuşsun. konuşulmuş. Yani bu bir esas sırayı değil. Ama <gülüyor> mesela suçun unsurlarıyla ilgili tartışsalar tabii zaten olmazdı. Tartısa, somut durumu tartışsa masumdu suçluydu dese evet, o ihsan süre evet, evet. olabilecek. E, bugün e, buraya gelmeden önce saat 12'de adliyede bir basın açıklaması vardı. Evet, evet. E, Faruk Eren basın e, şey, disk e, sendikasının basın iş e, baş, e, sendikası başkanı o Türkiye'nin 157. sırada olduğunu e, en son sıralarda olduğunu gazetecilere yönelik ifade özgürlüğü basın özgürlüğünün kullanımı ile ilgili en zor durumda, en kötü durumda olan ülkelerden biri olduğuna dikkat çekti. İstanbul Su başkanı da bu demin sizin çok ayrıntılı olarak açıkladığınız 5 yıl ve 5 yıl üstü, 6 ve üstü ceza alan alanlar hakkındaki mahkumiyet kesinleşenlerle hala Yargıtay denetiminde olanlarla ilgili bu ikiliye dikkat etti, dikkat çekti ve bunun ciddi bir hukuk aykırılık olduğunu bir kere daha gözlemlediklerini belirtti. Yine Adalet Bakanı'nın siz de söylediğiniz geçen hafta görüşü sorulduğunda evet burada bir hukuka aykırılık var. Değişiklik öngörüyoruz. Arkadaşlarımız çalışıyor dedi. Ben de televizyondan ifadesini Sayın Bakan'ın dinledim. Dolayısıyla bu beklentilerin, <gülüyor> bu olguların, durumların bir infazın ertelenmesi kurumunun işletilmesine yönelik Umut ıı, yarattığını ama bugüne kadar herhangi bir somut adım atılmadığını söyledi. Bunu eleştirdi. Ee, burada bir hukuksuzluk mu var yoksa bir yargı mı var diye önemli bir soru sordu. Ve şunu söyledi. Bu noktadan ivedilikle çıkabilmeliyiz. Reddedilen başvuruyu takiben... Bu kez isnafa yapılacak yeni erteleme başvurusunun mutlaka olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz dedi. İstanbul Barosu'nun görüşünü böylelikle açıklamış oldu. Evet. O da sizin gibi düşünüyor. Bu arada özellikle zamanlamasını manidar buldu. Anayasa Mahkemesi kararına dikkat çekti. Hı hı. E, tabii daha kararı duymadık. Şu an biz canlı yayındayız. Ben pek çok arkadaşıma mesaj attım. Biz yayındayken eğer Anayasa Mahkemesi kararını açıklarsa lütfen bize bildirin diye. Çünkü bize salı, pazartesi ya da salı günü ulaşan bir haber. Evet, Temmuz ayında Cumhuriyetçilerin ve diğer gazetecilerin adım adım dairelerdeki bölümlerdeki bireysel başvuruları genel kurula sevk edilmişti. Ama Temmuz ayından beri bekliyorduk. Kararları, isnaf kesinleşti. İnfazlar sürüyor. Anayasa Mahkemesi nihayet gündemine aldı ve değişik gazetecilerin davalarını birleştirerek e, bu haber yayımlanmış. Yani içinde Murat Aksoy da var. E, içinde Kadri Gürsel de var. Çetin, Murat Sabuncu, şey, a, evet. Mehmet Ahmet Dağta, Altan Ahmet, Ahmet ve Dağ. Nazlı Ilıcak da var. E, dolayısıyla birden fazla davaya, ayrı ayrı davaya konu olan bir kısmı hükümlü içeride. Bir kısmı hükümlü davetiye bekliyor, bir kısmı e, hüküm özlü denen yani ilk mahkeme mahkumiyet vermiş ama henüz Yargıtay denetimini bekleyenler değişik değişik. Yani üç grup halindeki gazeteciyi de içeren bir bildiri e, bugün bu saatlerde Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu. Bu gazetecilerin 2016 yılında yaptıkları bireysel başvuruyu <gülüyor> henüz, gündemine alacak. Henüz Acaba? haber yok mu? Evet olarak. evet yani baktım konuşurken henüz bir haber yok. Haber evet. gelirse yayın bitmeden bize bildirirler. İşte İstanbul Barosu Başkanı da bu gündemi manidar buluyor. Ee, diyor ki bu bireysel başvurularda verilecek karar da inşallah e, infazın ertelenmesine bir vesile olur, bir dayanak oluşturur. Ve önemli bir değerlendirme yapıyor. Cumhuriyet Gazetesi davası adalete borçlandığımız bir davadır. Bu davada yargının siyasete bulaştırılması, siyaset elinde ayasallaştırılması ve siyasal stratejilerin yargı kararlarıyla meşrulaştırılması çabası vardır diye önemli bir saptama evet. yapıyor. Bu ülkenin hukuk tarihini yazan avukatlar olarak tarihsel geçmişimizde hep bir karaleke olarak anımsadığımız dönemlerin davalarından birisi olarak anacağız bu davayı diyor. Şimdiden not ediyoruz. Oysa hukuk oysa hukuku krizlerden çıkışın memento'su olarak tanımlıyoruz ve hukuk bu tür durumlarda işe yaramıştır. Yargının da verdiği güçle hukuk bir çıkış yolu sağlamıştır diyor. Darbe dönemlerinden Devlet Güvenlik Mahkemelerinden ee, o hallerden geçmişte Türkiye böyle çıkmıştı hukukun gücünü yine bu şekilde kullanmasını bekliyoruz tarafsız ve bağımsız yargının hayata geçmesini bekliyoruz buna ihtiyacımız var diyor uzun sonra da e, güzel, diğer, bir, güzel bir açıklama e, gündeme uygun Sonra da bu avukat dövülmesi, avukat öldürülmesi, avukatlara işkence yapılması, avukatlara haksızlık yapan, avukatlara karşı suç işleyen görevlerinin verdiği yetkiyi kötüye kullanan kolluk memurları hakkında hukuk aykırı bir şekilde etkili başvuru yolu hakkını kullanmadan verilen takipsizlik kararlarını eleştiriyor ve Cumhuriyet Savcıları'nı da tarafsız olmaya ve suç varsa araştırmaya davet ediyor. ...uzun ama etkili bir basın açıklamasıydı. İstanbul Barosu da sizin gibi düşünüyor ve istinafa yapılacak başvurunun... ...yani Bölge Adliye Mahkemesi'ne yapılacak başvurunun... Etkili olabileceğine. ...etkili olabileceğine dair bir ışık gördüklerini söylüyor. Bakalım Anayasa Mahkemesi ne karar verecek? Evet. Yetişirse bugün konuşuruz, yetişmezse önümüzdeki hafta kaldığımız yerden... Evet devam ederiz şimdi gene bir infazla ilgili adaletsizlik e, tablosu e, yaşadığımız bir konuya gireceğiz ama ondan evvel bir müzik arası veriyoruz e, Biz de e, hakikaten bir Mayıs'la ilgili bir e, Marş dinleyeceğiz bugün ve e, 27 şey bir e, Mayıs'ta e, 27 Nisan 2009 tarihliğinde 2429 sayılı ulusal bayram ve genel tatiller hakkındaki kanunun ikinci maddesinde değişiklik yapılarak yılbaşı ibaresinin hemen arkasına 1 Mayıs günü emek ve dayanışma günü tatildir eklemesi yapılmıştı. Yani bir anlamda tatil diyor ama bayram olarak kabul ediliyor. Biz de hem izleyicilerimizin hem de tüm dünya emekçilerinin emek ve dayanışma bayramını kutlayarak 1 Mayıs maaşımızı dinleyelim. leyen halkların Ben cümle yurdumun mutlu günleri kutlamak gelen Ulusların cüreyen sesi sarsıyor nasırlı yumruğu Evet zamanımızı dikkate alarak maaşımızın bir kısmını zaten izleyicilerimiz bilir diye tamamlayamadık. Şimdi yine infazla ilgili bir uygulama Adaletsizliği konusuna gireceğiz. Bir baş, hep söylediğimiz gibi aslında bir ülkede hukukun nefes almasını sağlayan diğer yasal hatta anayasal düzenlemelerden daha çok ceza kanunları ve ceza kanunlarının içinde suç olarak düzenlenen eylemlerin yargılaması sırasında gözetilecek kuralları belirleyen ceza muhakemesi kanunları ve bunun uygulaması ve nihayet kesinleşen hükümlerin nasıl infaz edileceğine ilişkin düzenlemeler bu üç ana disiplin aslında bir ülkede hukukun nefes alması veya hukuk kurallarıyla bir anlamda baskı altına alınmayı sağlayabiliyor. Ee, bu kurallar evrensel kurallara uygun uygulandığı takdirde de bir hukuk güvenliği çemberi özellikle bu ceza ceza muhakemesi kanunu ve infaz kanunu düzenlemeleriyle evet. e, uygulamasıyla e, hayata geçiyor. Şimdi evet. bir başka konu... E, hem ceza kanununun 227. maddesindeki yani herhangi bir terör örgütü üyesi olmamakla beraber örgüt üyesi hatta olmamakla beraber örgüte bireyerek isteyerek yardım etme şeklinde yaptırma kaynaklık eden 227. madde var. Hem de bir de 3713 sayılı terörle mücadele kanunu 7. maddesinin 2. fıkrası. Evet. Bu artık son yılların moda. Türkiye'deki moda uygulamaları içine ne girer ne girmez kanunlik ilkesine uygun mudur değil midir evet. hiç dikkate almadan torba veya bir çuvala doldurulur gibi hiç dosyalar dahil dolduruyor dahil edemedikleri eylemlilikleri propaganda ya da örgüte yardım gibi değerlendirip kişileri çok ciddi ve ağır eden. cezalar veriliyor Evet. Aynen. şimdi daha evvel akademisyenlerin işte Cizre'de ve Güneydoğu'daki bir takım olaylar nedeniyle Yaptıkları yani insanların ölmemesi, insanlarla ilgili e, yaşam güvenliğinin sağlanması e, şeklindeki e, talepleri içeren açıklamalarından dolayı davalar açılmıştı. Hatta önümüzdeki günlerde de artık e, bunların açıklamalarında bir suç yoktur diye onlara... Destek veren insanlarla ilgili davalar açılmaya başladı ve duruşmaları Belli başlayacak oldu. yakında. Hı hı. Dolayısıyla şimdi bunların da yani 3713 sayılı yasanın 7. maddesinin 2. fıkrasında göre hı hı. verilmiş ve kesinleşmiş cezaların nasıl infaz edileceğine ilişkin tereddütler var ve bunun kaynaklarından biri de 2 Eylül 2012 tarihli ve 28.399 sayılı resmi gazetede yayınlanan açık ceza infaz kurumlarına ayrılma yönetmeliğindeki yapılan değişiklik. 6. maddede yapılan değişiklik. Biri bu. Evet. ikincisi de <gülüyor> e, e, Ağustos 2016 yılında ee, infaz sisteminde oranlarında değişiklik yapan yasa var kanun hükmünde kararnameyle 671 600... sayılı. <gülüyor> sayılı kanun hükmünde kararnameyle evet. ve bunlar e, farklı uygulamalara neden olabiliyor bu evet. da tabi ki evet. hukuk güvenliği açısından ciddi endişeler evet. ve evet. adaletsizlik duygusunun yayılmasına neden oluyor evet. şimdi basit basit bence konuyu ele almak lazım birincisi evet. akademisyenlerin bugüne kadar hepsi hakkında terör propagandasından dava açıldı bunu bir kenara koyalım evet. Fakat bu davalar sürerken bazı cumhuriyet savcıları ve bazı mahkemeler vasıflandırmanın yani hukuki nitelemenin değişeceğini ve suçun TCK 301'de düzenlenen hükümetin manevi şahsiyetine hakaret diye eskiden tanımladığımız belli devlet organlarına yönelik hakaret suçu olduğunu düşündüler. Vasıflandırmanın değişeceğinden suçun bahisle niteliği suçun niteliğinin diye. değişeceğinden bahisle. Ee, hem ek savunma hakkı vermeleri gündeme geliyor bu tür hallerde hem de 301. maddenin bir özelliği var ee, soruşturması ve konuşturması için Adalet Bakanı tarafından izin verilmesi gerekiyor burada bir dava şartı engeli olabilir bu suç eğer 301. madde kapsamına girerse e, savcılık baktık herhangi bir Adalet Bakanı'na başvurup izin almadan bunu yapmış diyerek dosyaları durma kararı vererek mahkemeler bazı mahkemeler hepsi değil Adalet Bakanlığı'na gönderdi. Adalet Bakanlığı da ilk 15 Eylül 2017 tarihinde evet 301. madde kapsamında değerlendiriyorum ben bu bildiride yapılan değerlendirmeleri e, görüş açıklamalarını dedi. E, buna rağmen o mahkemelerde 7 taksim 2'den davaya ...devam edilip edilmemesi söz konusu. Şimdi bazı mahkemelerde hayır dediler... ...burada şeyin yaptığı... Cumhuriyet ben Savcı'nın yaptığı... ...değerlendirme belli doğrudur. Adalet Bakanı'nın yaptığı... ...izin değerlendirmesindeki... ...301 vasıflandırmasına rağmen... ...7 Taksim 2'den yani... ...propagandadan ceza verdiler. Bu dava, bu mahkumiyetlerin... ...bir kısmı hükmün açıklanması dediğimiz... ...bir erteleme müessesesine... ...tabi oldu... E, sınıfa gitmedi. Öyle askıda duruyor. Hükmün açıklanmasının ertelenmesi de daha evvel e, hiçbir e, cezası olmayan sabıkası olmayan, kasteli bir suçtan sabıkası olmayan, olmayan, mağdurun öyle. zararını tazmin eden, e, hak ettiği mahkeme tarafından e, düşünülen bazı kişileri... Bir daha suç işlemeyecek e, konusunda kanaat. Evet, hak kanaat... ettiği derken onu kastettim. Yani beş yıl boyunca sizin hakkınızda bu belirttiğim, tutanağı yazdığım mahkumiyeti adli sicile Yansıtmayacağım, bunu bir hüküm haline getirmeyeceğim, sınıf'a gitmenize gerek yok bu bir hüküm değil ama beş sene boyunca e, belli bir denetim altında tutulacaksınız. Bu denetimde bir yılı geçemeyecek, bu süreyi yeni bir suç işlemeden geçirirseniz o zaman hiç hüküm verilmemiş gibi davanızın düşmesine karar vereceğim. Yani denen bir özel bir yol. Büyük bir kısmını izleyicilerimiz bu yol açısından şey diyebiliriz yani mesela bu böyle bir hüküm verilse bile sabıka ya işlemeyecek. Beş 5 yıl sunun 5 yıl, yıl içinde yeni bir suç işlenmemesi büyük bir kısmı hakkında e, hükmün açıklanmasının geri bırakılması yoluna gidildi ama bir kısmı hakkında e, mahkumiyet hükmü verildi. İstinaf e, başvurusu yaptı bu kişiler. İstinaf e, şu ana kadar bir kişi hakkında bir e, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi bir İstinaf e, talebine reddi karar verdi Yani mahkumiyet kararı kesinleşti Füsun Üster hocamız bildiğimiz kadarıyla Önümüzdeki hafta teslim olacak Ve e, gündeme gelen nedir Bu e, mahkumiyet hükmü ne kadar infaz edilecek o zaman basit bir şekilde Türkiye'nin infaz sistemini bir iki kelimeyle özetlemek evet. gerekiyor. Türkiye'de bir hapis cezası almışsa bir kişi bu hapis cezası paraya çevrilmemişse ertelenmemişse bunun e, ceza infaz kurumuna girilerek kapatılarak kişinin hükümlü hale gelen kişinin çektirilmesi e, gerçekleştirilmesi gerekiyor. İşte bu aşamayı üçe ayırıyor e, yasa koyucu. E, yasa e, Cezanın ilk üçte birinin kapalı ceza infaz kurumunda çektirilmesi lazım. Orada yapılan bir değerlendirme oluyor infaz savcılığı tarafından. Eğer infaz savcılığının hükümlü hakkında üçte bir infazını çekmesiyle ilgili raporu olumluysa kişinin açık, yarı açık denen... Yapılara geçmesi söz konusu. Bu ikinci, üçüncü, ya ikinci üçte bir dilimi de açık cezaevinde çekmesi gerekiyor. Orada da yine raporlama olumlu olursa da geriye kalan üçte biri koşullu salıverme dediğimiz dışarıya çıkarılarak yani aslında yine cezaev faz kurumunda çekmesi gereken bölümü iyi halli olduğuna dair idarenin yaptığı değerlendirmeye bağlı olarak kişinin belli bir denetim altında ...toplum içinde geçirmesi öngörülüyor. Bunu, Bunu da denetimli serbestlik. Denetimli serbestlik ama şimdi denetimli serbestlik başka bir şey. Şimdi Türkiye'de birden fazla denetimli serbestlik tipi var. Bir kısmı örneğin uyuşturucu kullanan, kullandığı iddia edilen kişilerle ilgili... Ee, ...mesela ne yapılıyor... ...kamu davasının açılması erteleniyor... ...kamu davasının açılması erteleniyor... ...kişinin tedavi görmesi... ...belli bir süre ile... ...tedavi görmesi sağlanıyor... ...bu tedavi sürecinde, sürecinde kişi denetim altına alınıyor... ...eğer o denetim süresini... ...başarıyla geçirirse... Ne ...kamu var? davası hiç açılmıyor... ...demek ki bu örnekte ne var... ...daha kişi yargılanmadan... ...yargılama öncesinde evet. denetlenmesi... E, ...söz konusu... ...ama bazen öyle olmuyor... Nedir mesela e, e, organize suç e, katılmış e, suç örgütüne katılmış bir kişi etkin pişmanlıktan yararlanırsa onunla ilgili de bir denetim söz konusu oluyor. Ya da ne var kişi hakkında verilen hüküm ertelenmiş mesela e, bir yıl hapis cezası almış ama bunu paraya çevirmek yerine mahkeme. ...ertelenmesine karar vermiş. Buradaki fark nedir? Den hükmün açıklanmasının geri bırakılmasından... ...kişi sabıkalı oluyor. Yani adliye sicilinde 6 evet. ay, 7 ay, bir yıl ne ise... ...fepiş cezası aldığı yazıyor. Bu, bu ama olabilir. içeri girmiyor. Yani kapatılmıyor kişi. İşte kapatılmadığı süre içinde... ...bir ila 3 yıl arasında denetim altında tutulabiliyor. Bakın burada da... ...yine bir denetim evet. var ama... ...bu denetimin amacı kişinin hiç hapse... Hükümlü olduğu halde, sabıkalı olduğu halde hiç hapse girmemesiyle ilgili bunu hak paketmediği o denetim döneminde yeniden toplumla barışık e, topluma kazandırılma sürecinde e, olumlu darmlık darvanmadığı ile ilgili bir gözetleme denetim söz konusu. Şimdi buna bunların da daha başka örnekler de var ama zaman darlığından hani örnekleri tuğaltmak istemiyorum. Mesela e, hükümlü kişi kadınsa ya da 65 yaşın üzerindeyse 6 aysa e, aldığı toplam ceza... Konutunda çekebiliyor ya da 70 yaşının üstündeyse bir yılın altındaysa 75 yaşının üstündeyse 3 yılın altındaysa yaşlara dikkate alınarak bu kişilerin hiç e, kapalı infaz kurumuna girmesi öngörülmemiş yasa koyucu tarafından bu kişiler e, hükümlerini konutta çekebiliyorlar. Bu, tür, e, bu sürelerde de hep denetimli serbestlikler gündeme geliyor fakat bunların dışında yeni bir tür e, üretti yasa koyucu e, ne zaman 2014 yılında e, 2014 2012 yılındaydı galiba değil mi? Evet, evet diyorum. Ee, bu, burada yapılan e, düzenlemeyle şöyle bir şey getirildi. Dendi ki e, hükümlünün dış dünyaya uyumunu sağlamak üzere yine aileleriyle olan bağlarını sürdürmelerini sağlamak üzere ve aile ilişkilerini ve toplumla barışmalarını güçlendirmek üzere belli koşullara bağlı olarak e, daha az ceza alması ve daha koşullu salıverme seni ...üçte daha, bir daha az infaz iyi olması halinde... ...üçte birini dışarıda geçirmesi gerekiyordu ya... ...bununla evet. ilgili süreyi kısaltan... ...yeni bir tedbir geldi. Yani bu yeni tedbir... ...hükümden sonra işlenen bir, bir... ...uygulanabilen bir tedbir ve... ...hapis cezasının infazı yerine... ...alternatif olarak ama belli koşullara... ...bağlı olarak uygulanabilen... ...bir tedbir ve aslında... Bir infaz usulü bağımsız olarak diye düşünülebilir ya da e, mahkumiyet hükmünün e, infazı sırasında infazdan sonra ama onun daha az çektirilmesine yönelik toplumun e, bireyin te tekrar e, topluma kazandırılması ve cezanın bireyin özelliklerine göre e, çektirilmesiyle ilgili... Bir değerlendirme, çünkü burada asıl siyaseten, geniş zamanlarda bunu konuşuruz herhalde, yasa koyucu aslında cezanın amacı ne? Niye ceza veriliyor ve nasıl çektirilmeli ve herkese aynı mı çektirilmeli? Amacı devletin ya da bireyin intikam alma aracı Mi? değil, topluma kazandırma evet, kişinin amacı. Kişinin e, niye suç işlediğini öğrenip uygun ceza verilmesi ayrı bir sorun. Bir de verilen uygun cezan, cezanı yine kişinin özelliklerine ...uygun bir şekilde e, toplumsal yararlar gözetilerek çektirilmesi. İşte bu 105A dediğimiz bir madde e, eklendi. E, 6291 sayılı kanunla e, bu kanun 2012'den beri yürürlükte diyor ki açık ceza infaz kurumunda cezasının son 6 ayını kesintisiz olarak geçiren bir kişi talep ederse ama bakın talep etmezse bu söz konusu değil talep ederse cezasının koşullu salı verme tarihine kadar olan kısmının e, bir kısmını ne yapar diyor e, dışarıda e, denetimle serbestlik altında yerine getirir bu süre ne kadardır bununla ilgili bir tartışma var birinci tartışma bu, bu çok teorik ve uzun bir tartışma bir örnekler verilerek konuşabiliriz ama şimdi akademisyenlere bu ...acaba uygulanır mı... ...uygulanamaz mı tartışması var... ...yani evet. 105 A maddesinde... ...düzenlenen yeni bir... E, ...infaz usulü olarak tanımlanan... ...denetimli serbestlik... E, ...tedbirinden acaba... ...akademisyenler ne kadar yararlanacak... ...yani koşullu salıverme... ...denilen aşamaya gelene kadar... ...cezasının üçte ikisini çekecek mi... ...yoksa terörle mücadele kanununda düzenlendiği için propaganda suçu biliyorsunuz terörle mücadele kanunu kapsamında işlenen suçlarda eğer suç terör suçu ise %50 artırım yapılıyor zaten yasanın 5. maddesine göre ve 5. maddeye göre ceza %50 artırıldıktan sonra da infaz modeli de değişiyor. Türkiye'de Üçe ayrılır demiştik. Bu ne demek? Üçte ikisini iyi halli olarak içeride çeken yani önce kapalı da sonra açıkta çeken insanlar iyi hal raporundan sonra bakiye üçte biri dışarıda denetimli serbestlik altında yaşıyorlardı. Şimdi bu eğer terörle mücadele kanunu kapsamına geliyorsa dörtte üç oluyor. Yani dörtte üçünün içeride geçirilmesi kapalı geçirilmesi geriye kalan dörtte birin. ...koşullu salıvermeyle değil mi? Topluma tekrar kişinin iade edilmesi... ...gündeme geliyordu. Burada birinci... ...tartışma, propaganda suçu... ...bir terör suçu mudur? Çünkü terör mücadele... kanununda düzenlenmiş. İsterseniz Buyurun. ondan evvel bir şey söyleyeyim. Şimdi 2012 yılında yine... Diye, resmi yönetim. gazete Hı. yönetmelikte açığa çıkarma. Yani sizin evet. dediğiniz biraz evvel söylediğiniz mesela 3/1'deki bir. ikinci aşama açığa açıkta çekiliyor. Evet. 3/1 başevle çekti, olumlu rapor düzenledi infaz kurumunun savcısı. O zaman ikinci, üçüncü dilime aşamaya geçiyoruz. 3/1'e e, i̇şte, geçecekse i̇şte buraya geçebilmesiyle ilgili bir düzenleme yapıldı. Yönetmelikte düzen, değişiklik yapıldı. 6. madde Evet, Altıncı maddesiz, onu evet Hı -hı. orada diyor ki cezaları 10 yıldan az olanlar. Hı -hı. Bir ayını hı hı. on yıl ve yukarı olanlar ise onda birini kurumlarda infaz edip iyi halli olan ve koşullarlarının tarihini geri yedi yıl veya daha az evet. süre kalanlar açık kurumlara ayrılabilirler diyor. Yani evet. o ikinci aşamadaki süreleri değiştirmiş burada. Aslında Özel. ilk baştaki süreyi de şey değiştirmiş oluyor diyor ki bir ay yatarsan kapalı da. Ondan evet, sonra o, o da değil. Yani doğru, cezan 10 yılın altındaysa şimdi hiçbir akademisyene 10 e, yıl ceza vermedi Zaten kanun evet. müsait değil bir ila evet. 5 yıl propaganda suçunun cezası %50 evet. artırırlarsa 7,5 yıla çıkarabilirler öyle bir şey yapmadılar 1 e, yılla başladı Sonra 2 yılı biraz geçti Sonra bir 3 yıla dayandı Şimdi mesela Füsun Hoca için 15 ay e, söz konusu Şimdi 18 ay alsa Mesela bir kişi 18 ay aldığına göre ee, ...aslında bunun altı ayını ne yapması gerekiyordu? Kapalı da geçirmesi gerekiyordu normal evet. suçsa. Çünkü terör su Bir kere şunu belirleyelim. Propaganda suçu terör suçu değil. Terörle mücadele kanununda düzenlenmiş olabilir. Ama terörle mücadele kanununun ilgili maddelerine bakarsak... ...terörle mücadele kanununda düzenlenen suçlar ile terör suçlarını ayrı ayrı tanımlamıştır... Terör suçunun içinde propaganda sayılmamaktadır. Bir kere dinleyicilerimize bizim vermek istediğimiz evet. birinci Asıl mesaj bu toplantıda propaganda suçu bir düşünce özgürlüğünün kullanımı sırasında işlendiği söz konusu e, e, ola, olabilen bir suçtur. Yani eleştiri hakkının... ...sınırının aşılması... ...veya yani sert o, bir eleştiri... ...yani sertliğin hani hukuku uygunluk... ...olan eleştiriyi... E, ...karşılamaması... ...eleştiri sınırlarının aşılması... ...burada siz hakaret ettiniz denilebiliyorsa... ...burada siz... E, ...bir e, suç örgütünün... ...bu örgütün de silahlı terör örgütü... ...olması gerekiyor... ...terör örgütünün kullandığı şiddet yöntemini övdünüz... ...nefret söylemi ürettiniz deniyorsa... ...demek ki öncelikle... E, ...mahkemelerin... Söz konusu bildiride şiddetin övülüp övülmediğini tartışması gerekiyordu. Savunmaları dikkate almadı ve e, terör örgütü e, bu bildiriyi kendisine propaganda olarak kullanacaktı. Bunu öngörmeniz lazımdı diyerek bir varsayımdan dolayı suçun oluştuğuna karar verdi mahkemeler. İstinafta e, şu an kesinleştirdi. Dolayısıyla mahkemelere göre bir terör propagandası suçu var ama bu terörle mücadele kanununda terör suçu olarak düzenlenmediği için ve mahkumiyet hükümlerine dikkat edilsin terörle mücadele kanunun 5. maddesindeki %50 arttırım uygulanmadığı için e, dolayısıyla burada bu suçun infazının da 3'te e, 2 normal koşullarda 3'te 2'si 3'te 1'i kapalı da 3'te 1'i açıkta 3'te 1'i de koşullu salıverme koşulları içinde çektirmesi lazımdı kural buydu bir kere 4'te 3 yok ama Yeni bir şey oldu sizin sözünü ettiğiniz e, ka, e, açığa çıkarma 675, yönetmeliğinde evet. e, değişiklik yapıldı. 671 sayılı KHK ile o her sürecinde dendi ki 1 Temmuz 2016 öncesinde işlenen bir suç var ise cezaevlerini boşaltmamız gerekiyor dediler. E, bu suçlara bakarız eğer mahkumuya tükmü 10 yılın altında ise... 10 yılın altındaysa ne olması gerekiyordu? Üçte birini kapalıda geçirmesi gerekiyordu. Üçte bir demedi, bir ay. Evet. Kapalıda, yani işte... ...üç yıl, üç ay mıdır? E, kaç evet. günse... ...on yılın... E, ...on yılın altındaysa... ...üç yıl, üç ay değil, bir ay yatacaksınız. Sonra geriye kalana bakacağız. Koşullu vermene de... ...eğer yedi yıldan daha az bir... ...süre kalmışsa... ...hemen açığa çıkacaksın dedi. Ve açığa çıkarılınca da... E, ...infaz edilmemesi... ...gerekiyor. Niye? Şimdi dinleyicilerimizi onunla e, ayrıntılarla boğmayalım. Bir e, açığa çıkarılınca e, ne diyordu e, kanun? İki yıla kadar. Altı ay içeride yatması gerekir diyordu. Bu altı aylık uygulamanın 2020 sonuna kadar uygulanmayacağına dair bir kanuni düzenleme daha yapıldı. Yani dolayısıyla şu an Türkiye'de insanlar 10 yıl, yılın altında bir hapis cezası aldıklarında bu ıı, sürenin kapalıda kalan kısmını bir ay içinde çekerlerse ve geriye bakıp ne kadar koşulu sar vermesine kalınmış diye bir hesap yapıldığında bu süre 7 yıldan azsa o zaman hemen açığa çıkarılıyorlar ve açığa çıkarıldıklarında da 6 ay açıkta kalmalarına bek e bek ilişkin kural uygulanmaksızın ...dışarıya çıkarılmalı ve denetimli serbestlik altına alınmaları söz konusu oluyor. Ama bunun için istekte bulunmaları gerekiyor. Bunun için suçun e, terör suçu olmadığının infaz hakimi tarafından kabul edilmesi gerekiyor. Bunun için infaz savcılığının raporu olumlu düzenlemesi gerekiyor. Yani burada hem... Ee, i̇çeri alınan kapatılan propaganda suçunun hükümlüsü olan kişinin denetimli serbestlikten yararlanmayı kendisinin istemesi hem savcının da onunla ilgili olumlu bir değerlendirme raporu düzenlemesi ve savcılık resen bunu çıkarmıyorsa açığa infaz hakimine bir başvuruda bulun, bulunularak infaz hakimliği tarafından kişinin kapalı infaz kurumundan açık infaz kurumuna çıkarılmayı hak ettiğine ilişkin bir karar verilmesi Gerekiyor. Bu kararın verilmesinden sonra da 6 ay içeride yatması beklenmeksizin kişinin hemen e, denetimli serbestlik altına alınarak e, tahliye edilmesi gerekiyor. Ama baktığımızda uygulamada farklılıklar olduğunu görüyoruz. E, e, bir gazeteci arkadaşımız e, bir ay içeride yattıktan sonra terör suçu olmadığı propaganda suçunun kabul edilerek infaz hakiminin açığa çıkarma kararından sonra yaklaşık 2 ay içinde biraz uzadı o süreç davaların karara bağlanmasından sonra tahliye edildi. Ama e, örneğin Ayşe Öğretmen hala içeride. Örneğin Ayşe Düzkan hala içeride. E, acaba Füsun yani Uca'yı nasıl uygulayacak? Uygulamadaki belki? şey farklılık adaletsizlik duygusu yaratıyor insanı e, e, değil mi? E, hukuk güvenliği programında olduğumuz için şunu tartışmamız lazım. Yani infaz hakimlikleri ve e, infaz savcılıkları acaba propaganda suçunu terör suçu gibi mi değerlendiriyorlar? Halbuki bir suçun Terörle mücadele kanununda düzenlenmesi başka bir şeydir. Terör suçu olması başka bir, şey. bir şeydir. Tabii bu değerlendirmeler 3'te 2 mi çekilecek <gülüyor> 4'te 3 mü çekilecek onu gündeme getirdiği gibi e, bu koşullu salı vermek sürelerinin dışında açığa çıkarmayı hak ediyor mu propaganda suçunun e, hükümlüsü tartışmasının da. Türkiye tarafından tüketilmesini, netleştirilmesini beraberinde getiriyor. Ben merak ediyorum. Acaba Ayşe Öğretmen kendisi denetimli serbestlikten yararlanmak istemedi mi? Yok, ya da savcısı başvurmuşlar. olumlu rapor mu vermedi? İnfası hakimi talebi mi reddetti? Yeni mi başvurmuş? Başvurmuşlar. E kaç Bugün defa girdi çıktı? Işte o, o daha evvel ertelemeydi. Ben Hı -hı. bu arada izleyicilerimizin Hı -hı. Ee, yanlış bilgi sahip olmamaları açısından Eksik biraz evvel yanlış, söylediğiniz denetimli serbestliğin son söylediğiniz denetimli serbestliğin sağlanabilmesi açısından <gülüyor> e, bu 671 sayılı kanun <gülüyor> <hükmünde> kararnamede <gülüyor> <gülüyor> sadece istisna tutulan terör suçları değil. Tabi başka suçlar burada e, şey. Ee, ...yalma suçu var... ...adam öldürme üst soya, alt soya eşe karşı hı hı. ve işte e, şeyler neticesi sebebiyle ağırlaşmış e, yaralama suçları... ...cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, özel hayata ve hayatın kah gizli alanına karşı, karşı evet. suçlar... ...uyuşturucu evet. ve uyuşturucu evet. madde, imal ve ticareti suçu evet. gibi... Ee, ve bazı diğer suçlar Hı -hı. bu istisna içinde. Tabii ayrıntısı evet. çok bunun. Yani e, mesela e, bir ikinci e, fıkranın çeybendi var ki bugünkü bunları, zamanımız buna evet, hiçbir şekilde olmaz ve kafa konuşalım. karışıklığı yol Ama bizi bugün şu an ilgilendiren e, bugün bu ülkenin şuna karar vermesi lazım. Terör propagandası suçu terör suçu mudur? fazı kaç olacaktır ve açığa çıkarma yönetmeliğinden yararlanacaklar mı, yararlanmayacaklar mı? Bir ay yatmaları Bunun gerekecek mi? Bunun yekmesaklığı sağlanması. Bunun ülke içinde bir uyumluluğunun, uygulama birliğinin sağlanması lazım ama... ...tabii ki kişi kendisi denetimli serbestlikten yararlanmak istemem der. Evet. Normal koşullarda salı vermeyi beklerse biz ona bir şey diyemeyiz. Evet. Ama kanuni bir evet, olanak bu. Evet. Süremiz doldu. Gelecek hafta yine belki bu konuda bazı ayrıntıları konuşacağız. Ee, izleyicilerimize e, iyi haftalar, iyi günler dileyelim. İyi günler. Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel